1106 numaralı konu bir göçebe Arap'ın Hazreti Peygamber'den cennet meyvelerini sorması. Evet, göçebe'nin biri Hazreti Peygambere gelerek Kevser Havuzu ve cennet hakkında konuştu. Daha sonra da orada meyve var mıdır diye sordu. Hazreti Peygamber, "Evet vardır. Ayrıca orada öyle bir ağaç daha vardır ki ona tuğba ağacı denilir." buyurdu. Bunun üzerine göçebe, "Bu tuğba ağacı yeryüzünde bulunan ağaçlardan hangisine benziyor?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "Senin yaşadığın toprakların ağaçlarından hiçbirisine benzemez, sen Şam taraflarına hiç gittin mi, buyurdular, Göçebe'nin, hayır, demesi üzerine de, bu, Şam diyarında bulunan ve adına ceviz denilen, tek gövde üzerinde yükselip de birçok dallara ayrılan ağaca benzer, dediler, Göçebe bu kez, onun salkımlarının büyüklüğü ne kadardır, dedi, Hazreti Peygamber buna şöyle cevap verdiler, onun her bir salkımının büyüklüğü bir alaca karganın bir ayda uçabileceği mesafenin büyüklüğü kadardır, Göçebe, onun gövde. Gövdesinin kalınlığı ne kadardır diye sordu. Hazreti Peygamber bu soruya da ailenin sahip olduğu en genç develerden birine binip onun gövdesi etrafında dönmeye başlasan ve o devede ihtiyarlıktan dolayı boyun ve göğüs kemikleri kırılıncaya kadar yürüse onun gövdesinin etrafını tam olarak dolaşıp başladığın yere gelemezsin. Cevabını verdiler. Daha sonra göçebe orada üzüm de var mıdır diye sordu. Hazreti Peygamber evet vardır. Buyurdular. Peki bu üzümlerin tanelerinin büyüklüğü ne kadardır, deyince Hazreti Peygamber, babanın, sürüsünün içinden hiç iri bir tekeyi kestiği oldu mu, buyurdular, onun, evet kesti, demesi üzerine de, onun derisini yüzdükten sonra onu kırba yapması için annene verdi mi, diye sordular, o zaman Hazreti Peygamberin ne demek istediğini anlayan Göçebe, bu büyüklükteki bir üzüm tanesi hem beni ve hem de aile efradımı doyurmaya yeter, dedi, Hazreti Peygamber de, yalnız seni ve aile efradını değil bütün kabileni de doyurur, buyurdular.